Selam aleyküm İsmail katkılarıyla hazırlanan ilmal programında tekrar karşınızdayız ilmaletlalegültv.com.tr adresinden göndermiş olduğunuz soruların cevaplarını Fatih Kalender Hocam yine her hafta olduğu gibi verecek. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yine bir hayli sorularımız var hocam. Müsaadenizle hemen buyur, başlayalım inşallah. Buyur. Evet, böbrek rahatsızlığı çeken bir kardeşimiz. Allah şifalar versin. Böbrek rahatsızlığından dolayı 1996 yılından bu zamana kadar oruç tutamadım ama geçenlerde nafile oruç tuttuğu bir sıkıntı yaşamadım. Bundan sonraki Ramazanlar'da inşallah tutmayı dinleyeceğim. Ama geçmişteki tutamadıklarımın fitresini veya sadakasını vermem gerekiyor mu diyor hocam. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Öncelikle Allahu u Azimüşşan Hazretleri bu kardeşimiz ve bu kardeşimiz gibi olan hasta bir cümle mü'min ve mü'minata mü yardım eylesin, Amin. acil şifalarını ihsan eylesin inşallah. Amin. Oruç bedeni olan bir ibadettir. Dolayısıyla oruç ibadetini kişinin yerine getirebilmesi bedensel olarak bu ibadeti tahammül edebilecek mukavemete sahip olmasına bağlı. Bu sebeple eğer kişi oruç tutamayacak bir durumda ise oruç e, Bu konumuna göre farklılık arz eder. Şöyle ki, bu geçici olan bir durum mu, daimi olan bir durum mu? Yani anlık olarak veya o günlük, o aylık, o senelik, o yıllık şeklinde mi? Yoksa artık bu kişi daha ömrünün sonuna kadar oruç tutamayacak bir kişi mi? Evet. Eğer birinci konumda ise, yani o hastalığı var, hastalığı neticesiyle tutamıyor ama bu daimi olan bir hastalık değildir. Böyle bir durumda kişi orucunu tutmaz ama hastalığı geçtiğinde bunları kaza etmekle mükellef olacaktır. Peki yaşlılık, ihtiyarlık gibi veya müzmin bir hastalık ki artık bu daimi olacak, ömrün sonuna kadar da tutamayacak. ki Genel itibariyle böbrek hastaları maalesef böyledir. Evet Çünkü e, iflas eden böbrek bir daha geriye avdet etmiyor. E, böyle bir durumda ise bu kimse oruçlarını tutmaz amma her bir gün için fitre miktarı fidiye verecektir. Evet. Ramazan-ı Şerif ayı girdiği zaman isterse toplu halde 30 günün fidyesini verecek veyahutta her bir gün için her bir güne dair fitre miktarı fidyesini vermekle mükellef olacaktır. Tabi maddi olarak buna da imkanı yoksa yapacak hiçbir şey yok. Tövbesi ifa eder, Mevla'ya dua eder. Kila yükerli fullahu nefsen illaha busaha Allah kimseye takatından fazlasını yüklemeyecek ve yüklemez. Evet. Ama maddi imkanı varsa, fitre verebilecek imkana sahipse, ki bu da zaten çok büyük bir rakamlar değildir, her gün için bir fitre miktarı fidyesini vermekte mükelle. Peki diyelim ki verdi, orucu tutamadığından dolayı ve tutamayacak böyle bir e, durumu da yok, hastalığı bunu gösteriyor, e, fidyesini verdi. Ancak bu kardeşimiz gibi ileriye dönük sıhhat buldu. Tutabilecek bir duruma haiz oldu. Nasıl olsa ben fidyesini verdim diyerek bu oruçlar zimetinden düşmez. Bir daha bunları kaza etmekle mükelleftir. Vermiş olduğu fidyeler ise nafile sadaka olarak değerlendirilecektir. Hmm. Ki anladığımız kadarıyla kardeşimiz zaten bir şey vermemiş. Evet. Fidyesini vermemiş ama şimdilik diyor nafile bir oruç tuttum diyor ki aslında bu da biraz irdelenmesi gereken mesele. Evet. Çünkü insanın zimmetinde kaza orucu varken yani borcu varken e, nafile oruç tutması e, pek makul değil. Yani zaten sen oruç tutamıyorsun e, tutabilme imkanına sahip olduysan o kazalarından bir tanesini düşürmesi gerekiyor idi. Ama öyle veya böyle nafile tutsa da nafilesi sahiptir Ee, ama bu tutabiliyor anlamı taşıyacaktır. Bundan dolayı e, o kazaya kalmış tutamadığı oruçları tek tek kaza etmeli. E, edemedikleri olursa da yani bir gün tuttu iki gün tuttu ondan sonra iflas etti. O zaman eğer fitresini verdiyse problem değil. Her bir gün için fidye vermişse. Ama vermemişse onların fidyesini de verecektir. Dediğim gibi velev ki vermiş olsa bile tutabilme imkanı olduğu halde de onları yine kaza etmekte mükellef olacaktır. Evet hocam. Hocam diğer izleyicimiz şu şekilde sorusu. Kız kardeşimin namaz kılmaması ve örtünmemesinden dolayı benim ve annemin bir sorumluluğu var mı? Çünkü ben iyi yolla anlatıyorum ama çok fazla baskı yapmıyorum. Canı gönlüne bırakıyorum diyor hocam. allah Teala Hazretleri neslimizi hayırlı eylesin. Amin. Asi, isyankar, tesettürüne riayet etmeyen, namazlarını kılmayan, bir nesil yetiştirmekten de cümlemizi muhafaza eylesin. Amin. Şüphesiz buluçağına eren her bir kimsenin mesuliyeti şahsına tahallük edecektir. Ama bu her bir Müslümanın duyarsız olması anlamına gelmez. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir hadis-i şerefinde من رآ مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَالْيُغَيْرْ بِيَدِهِ Biriniz bir münkeri, bir yanlışı, bir çilkini olmaması gerekini gördüğünde eliyle ona müdahalede bulunsun. Fe'len evet. fe febilsanihi eğer eliyle müdahale edebilme imkanına sahip değilse lisanıyla buna da imkan yoksa febik kalbihi en azından kalbiyle buz ederek tarafını bellesin. Evet. Ki akrabalıkta ise bu daha üst perdede olmalı. çünkü netice itibariyle kardeştir, yendir, evlattır, annedir, babadır. bu noktada kişi daha fazla titiz davranmalı. Ama e, bu titizlik de e, belli kurallar doğrultusunda. Yani anlatılacak, tebliğ edilecek, yanlış olduğu beyan edilecek ve bundan asla küsünülmeyecek, defalarca konuşulacak. Ama e, bu bir kaba kuvvete asla dönüşmemeli. Veyahut da aile bağlarının kopmasına da sebebiyet vermemeli. Evet. E, bu bağlamda kişi kendisine düşen vazifeyi yerine getirdiği halde karşı taraf yine, O hali devam ettirecek olursa da vebal onun boynunadır zaten. Evet. E, bu ama kendi vutsunda olanı imkan nispetinde yapmalıdır. Tabi kabullenmemeli. Bu da önemlidir. Yani bazen şöyle olabiliyor. E, i̇şte ben dedim hocam yapmadı. İlk başlarda çok rahatsız oluyordum. Artık alıştım. E, o halde olmasını artık dillendirmiyorum değil. Her daim, her defasında yanlış olduğunu vurgulamalı. E, bunu bir şekilde tebliğ etmeli. Ee, ama bununla beraber olmuyorsa da dediğimiz gibi yapacak bir şey yoktur. Onun vebali bu kişiye yansımayacak eğer bu vazifesini yerine getirmişse. Ama tabii buradan biraz da ders çıkarmak gerekir. Yani niye böyle e, dindar olan, müslüm olan bir anne babanın evladı niye böyle olsun? Evet Bunun arkasında acaba nerelerde yanlışlık yapıldı? Bunlar sorgulanmalı. Ee, çocukluk döneminde işte çocuktur ya önemli değildir diyerek, tesettürü noktasında çok fazla titizlik davranmamışsa veyahut da eve getirmiş olduğu özellikle bebeğinin gıda noktasında, yeme içme noktasında helallilik ve haramlık noktasında titiz davranmamışsa maalesef bu gibi yansımaları da olacaktır. Buna da dikkat etmek gerekir. Dün olsa gerek bir toplantıdaydık. Ahmet hocamızla beraber, Allah selamet versin, Efendi Hazretlerimizin oldu bir mesele aktardı. Paylaşmak isterim. Bir tarihte diyor, bir kursta, resmi bir kursta görev yapıyoruz. Talebelerde bir hasret oldu. Talebeler namaz kılmıyor. Sonraki namaz kıldırıyoruz diyor. Yıkanmıyorlar, zoraki yıkandırıyoruz. Acayip bir durum oldu diyor. Bir türlü bunu çözemiyoruz. Vaazlar ediliyor, nasihatler ediliyor. Talebelere gerekirse cezalar veriliyor. Ama bir problem var. Bir türlü aşamıyoruz idareci olan hoca efendilerle toplantılar yapıldı, konuşmalar yapıldı. Sonra şöyle bir izlenim oldu. Bu çocukların ekmeği nereden geliyor, yemeği nereden geliyor? Ki o dönemde de diyor, kursumuzun sadece ekmek ihtiyacını gideren e, bir iş adamı var. O ekmeği bize o veriyordu. Bir araştırma yaptık ki maalesef bu kimse faizle iştigal eden, İnna tefecilik ayı. işleriyle iştigal eden bir şahıs. Namazında, niyazında görüntü itibariyle dindar bir kişiye sahip. Ama böyle bir kusuru, böyle bir hasreti var. Ve buradan bize ekmek geliyor. Karar aldık diyor. Bunu şey yapalım. Yani diyelim ki artık yok. İmtihan sen bize diye. ekmek verme. Her ne kadar meccanen de versen biz başımızın çaresine bakalım. Sen bunu bize verme dedik. Kabul ettirme de biraz zor oldu ama kestik diyor. Onu keser kesmez diyor. Bıçak gibi bizim o problem kalktı diyor. Allah'a Şimdi ne kadar etkisi var değil mi? Aslına bakılırsa meselenin hukuksal olarak baktığımız zaman o haramlılık çocuklara sirayet etmez. Çünkü haram olan bir parayı kazanan kişi günahkardır. Ama onu âmeye dönen bir yere verdiği zaman o Ame için veyahut o fakir için o haram değildir. Evet Kişinin ondan bir sevap beklemesi onun açısından günahtır. Kesbettiğinden dolayı o ayrı bir günahtır. Ama öteki kimse için mülk sebebi değiştiğinden dolayı onun açısından bir haramlık söz konusu değildir. Ama bu hukuksal anlamda. Ama tesir illaki bir tesir oluyor ki oluyor. zahir olarak gözüküyor. İşte o yüzden evlatlarımız niye bizi dinlemiyor, niye istediğimiz e, konumda değiller, bunu da irdelemek lazım. Yani biz ne yaptık, nerede hata yaptık, evet. yemekte, içmekte hata yaptık, eğitimde mi hata yaptık ki ders çıkarmak lazım. Bundan sonra ona göre hareket etmek veyahut da etrafımıza bu noktada vazo nasihatta bulunmak gerekir. Rabbim bu hale düşmekten muhafaza eylesin Amin inşallah. Anin hocam. hocam. gıdalarla alakalı bir sorumuz var sırada. Hocam marketten almış olduğumuz tavuklar caiz midir? Değilse caiz olanı var mıdır diye bir soru var hocam. E, bu kanatlı hayvan kesimlerinde e, günümüzde tabii makine kesimi olayı var. Sulu yorma meselesinde, e, tesislerde yani e, hayvan kesildikten sonra haşlama kazanlarına girme ve oradaki sıcaklık derecesiyle etin necasetleşmesi, hmm. bir de kesim öncesinde şoklanan hayvanlar oluyor ve bu şok sebebiyle hayvan ölme ihtimali var. Evet. Ve ölmüş olan hayvan bıçak altına girebiliyor. Tabi bunlar ciddi Bundan anlamda e, dikkat edilmesi, incelenmesi, araştırılması ve takip edilmesi gereken meseleler. Ki elhamdülillah bu noktada e, gimdes diye bir kurum var ki bunu daha önceden de işlemiştik. Evet. Bu kurum e, sertifikalandırma adı altında bunları denetliyor, araştırıyor, e, sertifika verdikten sonra da terk etmiyor. Belli zamanlarda habersiz olarak baskınlar yapıyor, acaba nasıl işlemleri var diye ve sertifikalarını bu şekilde devam ettiriyor ve belli organlarıyla da yayın organlarıyla da bunları ifşa ediyor. Evet. Aksi bir durum olduğu zaman da işte sertifikasını iptal ediyor, yine bunda ifşa edilebiliyor. O yüzden burada bizim söyleyeceğimiz bir marka olarak değil de kim dese müracaat edilsin, bunların internet siteleri var, e, bir şekilde ulaşma imkanları var. Merkezleri de var, orasıya gidilebilir, şeffaftır. Hatta e, sertifika vermiş olduğu özellikle kesimlerle alakalı, kesimhanelerle alakalı canlı olarak kamera sistemleri, ki merkezden bunu görebiliyorlar, yani nasıl kesim yapılıyor, bir sıkıntı var mı? Evet. E, bir vatandaş olarak da herhangi bir kimse, kimse, ben bunları seyretmek istiyorum dediği zamanda da onları açabiliyorlar. E, onlardan öğrenmek lazım. Yani hangi firmaları yiyelim, hangi firmalardan kaçalım? Tabi burada şunu da ifade edelim ki, sertifika almış olan kurum kefalet altına girmiş helal ve tayiptir diyebiliriz. Ama sertifikası olmayan ürünlere haramdır ifadesini kullanmak da doğru değildir. Evet. Sadece bakılmamış, araştırılmamış veya onların böyle bir talebi olmamış veyahut da belli kriterlere uymadığından dolayı sertifika alma hakkına sahip olmamıştır mesküttür. Konuşulmamaktadır. Onlar hakkında biz bir şey demiyoruz. Ama e, tüketici olarak da eğer sağlamı arıyorsak o zaman bunu sorgulamamız lazım. E, sertifikan var mı? Tabii burada maalesef e, bu işlemi yapan farklı kurumlar da oldu. Ticari kurumlar oldu. Bunu parasal olarak yapanlar da oldu. E, hatta ben yurt dışında e, Moskova'da olsa gerek bir toplantıda, yine helal gıdayla alakalı bir toplantı Baktım, e, sertifika yapan kurumlardan bir tanesinin e, temsilcisi konuşma yapıyor, gayrimüslim, Hristiyan. Allah, Allah. helal sertifikası geliyor. Dedim ya, ya e, Hristiyan olan bir kimsenin e, nasıl helal Şehadidin. anlayışı olabilir ki dediğimde, evet. dedi hocam artık bu bir pazar oldu, Hı -hı. ciddi anlamda bir pazar oldu. E, bu pazardan herkes payını alabilme adına bunu ticari gaylede yapabiliyorlar. E, normal bir sertifikalandırma sistemi gibi düşünün bunu. Dolayısıyla bu konuda da dikkat etmek gerekir. Yani her sertifikası olan e, rahattır, yenilebilir anlamında değil, hangi kurum verdi, bu kurum şeffaf mı, bunu incelemek lazım, bunu irdelemek lazım, bunu sorgulamak lazım. Gimdes'i evet, tanıyoruz, biliyoruz, e, işlerindeyiz ve bu bağlamda onlara güveniyoruz. Ama diğer noktalarda da e, irdelemek lazım, soruşturmak lazım, ona göre hareket etmek lazım. Bunun haricinde başka diyecek pek bir şeyimiz yoktur. Evet hocam. Biraz kişinin kendi araştırma gayretine evet. de bağlı bir şey dediniz ki hocam. Hocam diğer sorumuz mehirle alakalı. Mehir bedeli evlenirken konuşulmamış, söylenmemiş ise <gülüyor> evlilik devam ederken kadının o hakkı devam eder mi? Mehir nikah haklinin gereğidir. Yani akit yapıldığında erkeğin kadına vermesi gereken belli bir miktardır ki buna isim olarak mehir deniyor. Evet. Tatlı zatında, nikah hakkında mehir konuşulmasa bile veyahut da nef yedilse bile yani biz mehirsiz olarak seninle evleniyorum, kadın da evet mehirsiz olarak ben de seni eş olarak kabul ediyorum şeklinde bir akit kıyısalar bile yine İslam hukukuna göre mehir gereklidir. Ancak bunun miktarı noktasında nedir? E, miktarı noktasında mehrimisil diye tabir ettiğimiz Evet e, o kadının baba tarafından kendisi gibisi olan Ee, gerek işte e, diyelim ki yaş itibarıyla zaman itibarıyla e, mevki itibarıyla ne kadar bir mehirle evlenmişse o onun için bir emsal teşkil edecektir. O miktar mehrimizdir. Eğer konuşulmamışsa bu miktarın verilmesi Ama eğer aralarında belli bir anlaşma olursa da tarafların yani eş, karı ve kocanın bunda da bir sıkıntı olmaz. Veya kadın hakkından feragat ederse bu da caiz olacaktır. Evet. Ama nikah anında konuşulmadığı, konuşulmadığı ama beraberlikle daha olmadıysa bu durumda yine pazarlık aşamasında her ikisinin anlaşacağı bir rakam üzerine konuşmaları sahittir. Ama birliktelik olmuşsa bu saatten sonra dediğimiz gibi mehrimizle gidilir. Evet. Eğer anlaşmazlık var ise... Ama aralarında belli bir rakamda anlaşırlarsa da bunda bir sıkıntı olmayacaktır. Evet. Yani bu kardeşimizin ifade ettiği üzere mehir hakkı hala daha baki midir? Baki'dir. Bakidir. Bir de şöyle algılanıyor. Sanki mehir boşanma söz konusu olduğunda kadının alması gereken bir hakmış gibi. Oysa nikah aktı olduktan sonra ve özellikle birliktelik de yaşandıktan sonra kadının bu bir alacağıdır. Erkeğin borcudur. Kadın bu alacağından vazgeçmedikçe Her an bunu alma hakkına sahiptir. Evet Kadın, Yani biz beraberiz, evliliğimiz devam ediyoruz şeklinde bir algı yok. E, i̇lla boşandığı zaman verilecek diye bir şey yoktur. Kadın ne zaman isterse erkek bunu vermekle mükelleftir. Evet hocam. Hocam diğer sorumuza geçiyoruz. E, İmanla ölmek için bildiğiniz bir virt var mı? Bir zikir var mı diye bir soru var hocam. Tabi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın evet. bir hadis-i şerifinde e, kişi nasıl yaşarsa öyle ölür, evet. nasıl ölürse öyle dirilir ve nasıl dirilirse de öyle haşrolur. Bunun öncesinde e, kişinin dikkat etmesi gereken yaşantı standartı, yani yaşantısı nasıldır? Evet, Evet ehli Sünnet'e göre amel imandan bir cüz değildir. Yani bir insan iman ettikten sonra Kur'an-ı Kerim'in iki karton kapı arasında ne varsa hepsine şeksiz şüphesiz inanıyorum dedikten sonra, gerek icmalen gerek tafsilen, bu kimsenin amel noktasındaki e, eksileri bu insanı kafir etmez. Bir haramı, haram olduğunu bilerek işliyorsa fasıktır. Bir farzın farz olduğunu bildiği halde terk ediyor ama farz olduğuna kanaat getiriyorsa bu insan fasıktır ama kafir değildir. Evet. Ama bu haliyle ahirete gitmesi elbette kötü bir şeydir. Çünkü o günahlarından dolayı yarın ahirette mesul olacak. Bunlar kendisine sual edilecek. Ama şunun garantisi yoktur. Şu an için mevcut olarak mümindir. Ama imanlı olarak ahirete gitme kesin değildir. Yani son nefes dediğimiz olay vardır ki şeytan aleyhillâne o zamanda da boş kalmayacak. Kişinin en değerli olan imanını alma noktasında son gayretini o zamanlarda da harcayacaktır. İşte o konumda kişinin o imanını muhafaza edebilmesi, öncesinde o imanını amellerle takviye etmesine bağlıdır. Hatta kişinin hali hayatta imanlı, muvahid, ameli salih işleyen bir kişi olmasıyla beraber işlemiş olduğu bir günah olsa, O günah belki onu küfre sokmuyor ama Allah-u Azimüşşan'ı gücendiren bir günah son nefeste Allah muhafaza imanının gitmesine sebebiyet bile verebilir. Ee, Ruhul beyan tefsirinde olsa gerek. Orada okumuştum. Veltekum minküm. Ümmü ayet-i kerimesinin tefsirinde e, musallik bir kıssa aktarıyor. E, kıssada İşte bir zat Harem-i Şerif'te tavaf eden birini görüyor. Ancak tavafında bir dua. Ve o dua hep aynı. Allah'ım imanımı muhafaza eyle. Allah'ım imanımı muhafaza eyle. Son nefeste imanlı bir şekilde huzuruna gelmeyi nasip eyle. Evet. Bu kişinin dikkatini çekiyor. Gidiyor buna diyor ya tamam tavafta dua etmek güzel ama dikkat ettim. Hep aynı şeyi söylüyorsun. Bu demektir ki başına bir hal geldi. Yani sen niye hep bu duayı tekrar ediyorsun deyince... O zat cevaben diyor ki evet diyor. Benim başıma bir hal geldi. Bu halizi sen de görseydin bu duadan başka bir duada bulunmazdın. Nedir o? Müfessir bunu anlatırken diyor ki işte bizim camimizin bir müezzini vardı. Bu kimse Allah rızası için insanların namaza davet eder, ezan okur, kamet getirir, caminin temizliğini yapardı. Ve bir gün hak vaki oldu, ölüm hastalığında evinde yatıyor. Biz de ziyarete gittik onu. Ee, yanındayken bizden Kur'an istedi diyor. Biz de sevindik. Ee, çünkü ömrünü Kur'an'a vakfetmiş, insanları namaza davet etmiş. Şimdi o Kur'an ile Allah'ın huzuruna gidecek. Demesin mi diyor şahit olun ben bu Kur'an'a küfrettim dedi Nalillah. ve imansız olarak ahirete gitti diyor. Nalillah. Musallif diyor ki nedir peki bunu bu hale sevk eden şey İşte meğersem ki bu kimse minareye çıktığı zaman harama bakmaktan kendisini alıkoymuyor. insanların avretlerini, mahrem olan evlerini gözetliyor. Oysa bu bir günahtır ama evet. insanı kafir etmez. Ama bu günah Allah'ı gücendiren bir günahmış ki son nefeste faturasını ağrıdıyor. İman öde. nasip olmaz. O yüzden e, yani kimse garanti altında değildir. Zaten ehl sünnet akidesine göre e, tamamıyla umutsuzluğa düşmek de küfürdür. Tamamıyla emniyet içinde olmak da yani bana hiçbir şey olmaz demek de küfürdür. Korku ve reca her ikisi arasında yani umutla korku arasında olmamız ama umudumuz daha ağır basmalıdır. Bu sebeple imanımızı muhafaza noktasında dünya hayatında yaşantımızdır bunu muhafaza edecek. Ya buna dair viritler var mıdır ki Cübbeli hocamızın dualar isimli kitabında buna dair bazı namazlardan bahseder, bazı dualardan bahseder. E, o da okunabilir, e, evet. yapılabilir. Ama dediğimiz gibi bunun arka planında asl olan kişinin dünyadaki yaşantısıdır. Hayatını tazim Rabbim edilmiş. İslam üzere yaşamayı ve İslam üzerinde son nefesi vermeyi cümlemize nasip etsin Amin inşallah. Canım. Ustam diğer bir izleyicimiz, bacağımda kalça çıkıklığı var, yerde namaz kılamıyorum, tabure veya sandalyede kılabilir miyim, oturarak kıldığımda her rekatta kıyama kalkabilir miyim ya da hep oturarak mı kılmalıyım diye soru sormuş. Aslında bu emsal suallere çok defalarca evet. cevap vermiş idik. Hanefi mezhebine göre asli rükün secdedir. Secde. Bir insan secdeyi yapamıyorsa namazı otomatikmen imaya intikal eder. İma ise baş işaretiyle namazı kılmaktır. Sadece rükuda biraz eğilir, yani başını eğer. Secdede ise biraz daha fazla eğecektir. Peki imayla kılınan namazda kişinin ayakta, sandalyede veya yerde oturmaz noktasında farklılık var mıdır? Fazilete dair farklılık vardır. Sıhhata dair bir farklılık yoktur. Evet Yani sandalyede de oturarak imayla kılsa namazı sahih olur ayakta da ima kılsa ima ediyorum ama rükû yapmayacak yani evet. baş işaretiyle rükû yapacak namazı sahih olur. E, yere oturarak ima ile kılsa namazı sahihtir. Ama evla olan secde mahalline en yakın bir şekilde oturması yani yere oturması. İmkanı varsa teşevihte oturur gibi oturabilir veya bağdaş kurabilir e, ona da imkanı yoksa ayaklarını uzatabilir. Bu şekilde yerde oturması. Ama olur ya ayaklarını kıramıyordur. O zaman sandalye gibi bir şeyin üzerine oturarak da ima namazını kılabilir. Ama kişi secdesini yapabiliyor ise bu durumda diğer rükunlar yapıyor mu yapamıyor mu buna göre hareket etmek gerekir. Yani kıyamı yapıyorsa onu yapmakla mükellektir. Rükü yapamıyorsa o zaman rükü sadece ima yapar. Anladım. Yani ama secdeyi yapamıyorsa diğer hepsini yapabilse bile otomatikman namaz ima intikal edecektir. İma namazını kılacaktır. Evet hocam. Yan binamızdaki sınırsız internetin şifresini orada oturan bir arkadaşımızdan edinsek, bu interneti kullanmamız caiz midir? Sınırsız ama o binanın yönetiminin haberi olmuyor. Rabbim sizlerden razı olsun demiş hocam bir kardeşimiz. Tabi bu konu icare diye beyan edilen fıkıh babında kira akdine tahallük eden bir meseledir. Ee, kitaplarımızda geçer bir mal sahibi malını bir başkasına kiraya verse, verdikten sonra o kimse, o malı bir başkasına kullandırma hakkına sahip midir? Örneğin ben arabamı size kiraya verdim. Siz ise benim iznim olmadan o arabayı bir başkasına verdiniz kullanması üzerine. Ve evimi kiraya verdim keza. Netice itibariyle internet diye tabir ettiğimiz bu şirketler, iletişim şirketleri, işte uyduyu kiralama size bir kota veriyor, bu kadar iş bunu kullanabilirsin bir sayaç var. O sayaçtaki kulavat hesabı itibariyle sizden ücret alıyor. Evet. Sınırsız ifadesi kullanılsa da bunun belli bir miktarı hızlı oluyor. Ondan sonra bu şeyiniz düşüyor. Ama size hizmet vermeye devam ediyor. Bu noktada mal sahibinin onayı olmadan kiralayan kimse bu hizmeti bir başkasına verme imkanına sahip mi değil mi? Kitaplarımızda şöyle bir ifadeden bahsedilir. İstimal eden kimsenin farklı olmasıyla farklılık arz eden mallar vardır. Ama müstamillerin farklı olmasıyla farklılık arz etmeyen mallar vardır. Özellikle kaynaklarımızda binekten misal verilir. Yani bir attan. Ata biniciden biniciye fark vardır. A şahsının binmesi farklıdır, B şahsının binmesi farklıdır. Evet. Araba için de aynı şeyi söyleyebiliriz. Yani bir Sürüşün insanın farklı. sürüsü naziktir, kibardır, arabaya yormaz, arabayı hırpalamaz. Bir insanın sürüsü ise bunun aksine Sert arabayı kullanır, evet. yorabilir, arabayı zorlayabilir ve arabanın daha fazla yıpranmasına etken olabilir. İşte bu emsal mallardan ise o zaman mal sahibinin icazeti şarttır. Yani sana kiraya verdiyse, bir başkasına kullandırmana izin vermiyorsa, kişinin bir başkasına kullandırması caiz olmayacak. Ama istimal edenin farklı olmasıyla farklılık arz etmeyen mallardansa, Ki interneti buna örnek verebiliriz. Bu durumda e, mal sahibinin izni olmasa da kişinin birey olarak o hakkını bir başkasına devredebilmesi veya müşterek olarak kullanması. ha Burada tabii şunu da söylemek gerekir. O hakkını kiraladığı rakamdan daha üstün bir rakamla ona vermesi yine Hanefi mezhebine göre caiz olmaz. Eğer içeride bir değişiklik yapmamış ise. Evet. E, bu noktada e, evet. hılaful cinsiyet tabir edilen farklı bir para cinsi, Yani alırsa o zaman caiz olabilir. Ama normal şartlarda ben bir dükkanı kiraladım 10 liraya. O dükkanı aynı şekilde hiçbir içeride bir şey yapmadan 12 liraya bir başkasına kiraya vermem Hanefi mezhebine göre caiz değildir. Ama bir başkasına kullandırmamla da ev sahibinin izin vermeme yetkisi yoktur. Ne zaman eğer o bir başkasının kullanımıyla benim kullanımımın arasında o eve o dükkana bir zarar söz konusu olacaktır. Değil aynı şekildeyse. Evet. Ki bunu e, evde, dükkanda belki farklı e, değerlendirebiliriz ama bahsettiğimiz gibi bir hakkın kullanımı, yani internet gibi hakkın kullanımı da kim kullanırsa kullansın kullanma şekli aynıdır zaten. Evet. Ama burada şöyle bir sıkıntı vardır. E, onu kiralayan kimsenin onayı olması gerekir. Çünkü netice itibariyle bu sınırsız dahi olsa onun bedenini kendisi veriyor ve belli bir konumda kullanması hızından istifade ediyor. İkinci bir kullanıcının oraya müşterek olarak girmesi bu kişinin hızının düşmesine veyahut da limitinin azalmasına etken oluyor ki bu adamın bilgisi olmadan böyle bir şey yapmak kul hakkı olacaktır bu kişinin hakkı itibariyle. Evet. Ama kişi kendisi onay vererek şihresini veriyor, sen de kullanabilirsin diyorsa bu durumda o kurumun buna izin vermemesi Meselenin belki e, hukuksal boyutu farklı olabilir. Onu bilmiyorum. Yani böyle bir yetkisi var mıdır yok mudur? Ama İslam fıkhına göre baktığımız zaman istimal edenlerin farklı olmasıyla farklılık arz etmiyorsa e, dinen, İslam fıkhına göre o kişinin bunu engelleme hakkı yoktur. Yeter ki onu kiralayan kimsenin onay olsun. Evet hocam. Hocam işçi bir kardeşimizin sorusu var sırada. Genelde çalışma saatleri 8 saattir ama bir şirket sahibi devletten aldığı ihaleyi fırsat kullanarak işçilerini 12 saat çalıştırmaktadır. İşçiler de işe ihtiyaçlarından dolayı çalışmaktadırlar ve 3 sene çalıştıktan sonra işi bırakan işçiler şirketi mahkemeye vererek davayı kazandılar. Devlet 8 saatin üstündeki o 4 saati şirketten alıp işçilere iade etmesi kazandıkları bu paranın dinen hükmü nedir? Tabi bu sorunun bir hukuksal tarafı var bir de ahlaki tarafı var. Evet. Yani fıkhi olarak meseleye baktığınız zaman bir kimse bir işçiyi kiraladığı zaman buna ecir has denir. ecir has ile aralarındaki anlaşma ne ise o anlaşma tarafların kabullenmiş olduğu akittir. Dolayısıyla buna muhalefet edilmedikçe herkes bu akte sadık kalmak zorundadır. İşte ben şu saatte şu saatler arasında durmanı istiyorum ve şöyle şöyle çalışmanı istiyorum. Ve buna mukabil de şu kadar ücret takdir ediyorum deyip de işveren işçisine teklifte bulunsa ve işçi de bu teklifi komple olarak kabul etse. Evet. Ancak resmi makamlarda çalışma saati şöyleydi, böyleydi. Bunlar devletin siyasi olarak bitmiş olduğu şeyler. Bunlar ayrı bir konu. Evet. Ama işveren kendisi belli bir tüzük çıkartıyor. Ben bu şartı kabul ediyorsan seni kiralarım diyor ve siz de bunu kabul ederek buraya giriyorsunuz. Evet. Bu saatten sonra bunun dışına çıkma hakkına her ikisi her ikisi de sahip değildir. Ee, bir yerleri kullanmak suretiyle veya belli hakları kullanmak suretiyle ekstra karşı taraftan bir şeyler talep etmek, karşı tarafın onayı ve rızası olmadan bu kişiye helal olmaz Tabi bu dediğimiz gibi hukuksal anlamda. Ama diğer bir taraftan işverenin de bunu fırsata çevirmesi, yani bu adamın eli mahkum, başka bir yere gitme imkanı zaten yok şeklinde. Ben ne dersem kabul etmek zorunda olursa, bu tabi ahlaki değildir. Bundan dolayı ahirette belki vebali de olacaktır. Ama hukuksal anlamda kişinin ekstra bir bedel alma hakkını fıkhen ona vermez. Evet, çünkü kendisi anlaşmayı kabul etmiş. Kabul etmiş, lazım lazım. gelmiştir. Evet, hocam Evet başka bir sorumuz hocam. Ölünün ardından yedisi, 40'ı elli ikisi ve seneyi devriye gibi gecelerde okunan mevlütler çok gerekli midir? Yoksa başka zamanlarda da okunabilir mi? Tabii öncelikle Hanefi mezhevine göre gerek ibadet mali ibadet olsun, gerek bedeni ibadet olsun, namaz bedeni bir ibadettir. Sadaka, mali bir ibadettir, hac, ümre hem beden hem de malla yapılan bir ibadettir. Bunlar da niyabet yani sevabını bir başkasına hediye etmek caizdir. Dolayısıyla bir insan Kur'an-ı Kerim okur, oradan bir sevap elde eder. Bu Kur'an-ı Kerim'den okumuş olduğum sevabı e, işte filan hayatta olan kişiye veya filan ölmüş olan kişiye hediye ediyorum demesi sahittir. Ve Hanefi mezhebine göre o sevap o kişiye gider. Kendisi de bu sevaptan mahrum olmamakla beraber. Ee, şimdi burada genelde bu cenazeler için, ölmüşler içindense de hayatta olanlar için de olabilir. Sadece Kur'an'ı kurmak değil, sadaka verirsin. işte ölmüş olan babamın ruhu için. Evet. Veyahut da işte kardeşimin e, için, hayatta olan kardeşim için sevabı onun olsun. Bu da olabilir. İki rekat namaz kılarsınız, kıldığım bu namazın sevabını, İşte şuna şuna şuna hediye ettim diyebilirsiniz. Tavaf yaparsınız, tavafın sevabını hediye edebilirsiniz. Ümre yaparsınız, bunun sevabını birilerine hediye edebilirsiniz. Peki burada sevabını hediye edebileceğiniz şey bir ibadet olmalıdır. Yani kişinin sevap kazanmasına sebebiyet veren maksut bir ibadet olmalıdır. Kur'an-ı evet. Kerim okumak, namaz kılmak veya ümre yapmak, tavaf yapmak. Ama Mevlidi Şerif'ten bahsediliyor ki bu efendimiz aleyhissalatu vesselam'ı metheden eee bir dizge. Evet. Bunun okunmasında arada selatü selam getirmesinden dolayı kişi sevap kazanabilir. Ama bu bir kıraat değildir ki buradan elde edilen sevabı biriler ne ediyedir. Evet. Bir kere bu yanlıştır. Bunu söylememiz gerekir. Ama halk arasında mevlit diye tabir ediyor ama Kur'an okunuyor ise işte filancanın mevlidi var ama gidiyorsun mevlit değil de normal Kur'an-ı Kerim okunuyor o hediye ediliyor. Bu tarzda ise bu olabilir. Ama bunun 3'ü 20'si, 40'ı, 60'ı ise yıllı vs. falan bunlar yine örfümüzde var olsa da böyle bir kayıt yoktur. Kişi her daim onun arkasından bir şeyler gönderildiği zaman kişi sevinecektir. Hatta bir hadis-i herifte ölen kimse, boğulmak üzere olan kimse gibidir. Eşinden, dostundan gelecek yardıma muhtaçtır. Hmm. Ve onu her daim sevindirilecektir. Dolayısıyla illa şu kadar gün geçtikten sonra yardım edeyim değil. İmkan her gece, her an, her namazın akabinde bunları hatırlamak daha güzeldir. Evet. Örfen böyle bir ifadeler kullanılmış. Bunun arka planında ne var? Pek bununla da vakıf değilim bazıları diyor ki işte üç günde çürümü oluyor, 40 günde şöyle oluyor vesaire ama bunların yani fiziksel olarak böyle bir takım işlemlerin olması ona bir takım kıratın hediye edilmesi ile alakalı değil. Kişi her daim ölmüşlerini hatırlamalı, hatırlamalı. Her daim onlara hediyeler göndermelidir. Bunu adet haline getirmeli ki bizler de o halle hallendiğimiz zaman birileri de bizim arkamızdan böyle hediyeler göndersin. Allah razı olsun hocam. Geçmişlerimize Aynen. bu vesileyle tekrar Mevlam rahmet eylesin. Aynen. Aynen. Hocam yazda geliyor dondurma falan sorular başlamış. E, dondurma çubuklarından çıkan şifre ile araba çekilişine katılabiliyoruz. Bu çekilişe katılmak caiz midir? Ola ki araba çıktı, arabayı kullanmak veya satmak uygundur diyor hocam. E, bu çekilişler bildiğim kadarıyla iki şekilde olabiliyor. Birinci olarak çekilişe girebilmek için bir bedel vermeniz gerekiyor. Bu şöyle de olabilir. İşte diyor ki şu şifreyi mesaj olarak gönderin. Peki normal mesaj ücreti kaç para? Örneğin 1 lira ama bu mesaj 5 lira. Evet. O zaman siz çekiliş ücreti vermiş oluyorsunuz. Yani o sisteme girebilme adına bir ücret veriyorsunuz. Kazanırsanız verdiğinizden fazlasını alıyorsunuz. Kaybederseniz verdiğiniz gidiyor. Evet. Bu bildiğimiz klasik kumar olur. Evet. Yani caiz olmaz. Ama yok öyle değil. Siz bir ürün alıyorsunuz ki o ürüne çekilişe katılmak için ekstra bir bedel de vermiyorsunuz. Yani ürünün normal fiyatı 10 lira ise siz onu 10 lira olarak alıyorsunuz. Ama o ürünü üretenler veyahut onu satanlar diyor ki ben bunu alanlardan birkaç kişiye hediye vereceğim. Herkese evet. veremeyeceğim. Ee, bunun da tespitiyle alakalı bir çekiliş yapacağım. Ee, bana bu ürünü aldığınıza dair vesika gönderin. Bu vesikayı da ekstra bir bedelle değil, normal bir şekilde bana gönderin. Ben bir kurluğa çekeceğim. Kurluğa kime çıkarsa ona araba vereceğim, ev vereceğim, para vereceğim, şunu vereceğim veya bunu vereceğim. E, bu durumda bir problem olmaz. Yeter ki o ürün meşru bir ürün olsun. Ve bu işimi yapan kimse de bizatihi haramla iştigal eden kişilerden olmasın. Yani orada farklı bir takım sıkıntılar söz konusu olabilir. Evet ee, Burada bizim yani tüketicilerin özellikle dikkat etmesi gereken ben bu çekilişe girmek için cebimden ekstra bir bedel çıkıyor mu, çıkmıyor mu? Buna dikkat edeceğim. Çekilişe girmek için ekstra bir bedel çıkmıyorsa sıkıntı yok. Ekstra bir bedel çıkıyorsa o zaman bu bildiğimiz klasik kumar olur. Evet. Hocam Aksaray'dan selam ediyorlar iş yerine gelen bayan misafirlerle musafa yapmıyoruz ama çoğu bayanlar ısrar edercesine musafa yapıyorlar. <gülüyor> Abdestimiz bozulur mu? Nasıl önlem almalıyız? diyuyoruz. Aslında sualin cevabı çok açık. Ee, Müslüman bir erkek e, bir bayanla mahremi olmayan, helal olmayan bir bayanla asla musafa yapmaz. Evet. E, Efendimiz Aleyhissalatu vesselam bu noktada birçok hadis-i şerifi vardır. Hz. Ayşe Validemiz'den birçok rivayetler vardır. Ee, dolayısıyla bu noktada bir erkeğin yabancı olan bir kadına temas etmesi kesinlikle caiz değil. Ancak e, kadının acuze olması, kânefi kaynaklarında vardır. Yani çok yaşlı olması, artık kadınlık vasfını bir nevi yitirmiş olması. Evet e, Bu kabilden olursa bu konuda musafada fetva verilebiliyor. Ama böyle bir durum değilse yabancı bir erkeğin yabancı bir kadınla veya bir gençliğin birbirleriyle bu şekilde bir temasa geçmesi ne olursa olsun velev ki iş icabı dahi olsa caiz değildir, günahtır. Karşı tarafın zorlaması bir şey ifade etmez. Çünkü daha büyük tehlike onu bekliyor. Mevla Teala Hazretleri diğer taraftan, din diğer taraftan zorluyor. Bu konuda kişi tercihini ortaya koymalıdır. Evet. Emrül bir maruf yapmalıdır. Yanlış olduğunu vurgulamalıdır. mesela abdestin bozulup bozulmaması yönüyle değil. Evet. Hanefi mezhebine göre e, bir erkeğin kadına temas etmesi abdesti bozmaz. Evet. Haram olması ayrı bir konu. Ama abdest noktasında Hanefi mezhebinde abdesti bozan bir durum değil. Evet. Şafi mezhebine göre e, eğer o kimse nikahı helal olan kişilerdense e, bu durumda müşteha da dediğimiz e, yani kendisiyle birliktelik yaşanma imkanı olan biri ise E, bu durumda böyle bir kimsenin e, elle temas etmesi yani etin ete temas etmesi abdesti bozacaktır. Ama dediğim gibi meselenin abdest boyutuyla değil de böyle bir temasın helal olup olmama yönüyle ilgilenmemiz gerekir. Evet Ve bu noktada kesinlikle caiz değildir. E, iş icabı dahi olsa veya farklı bir takım etkenler dahi olsa bu noktada tavrımızı net bir şekilde ortaya koymamız gerekir ki Rabbim muvaffak edesin inşallah. Amin hocam. Hocam diğer bir izleyicimiz, benim çocuğum devlet düzeyinde, devletin düzenlediği bir sınava girerek burs kazandı. Bu parayı almamız caiz midir? Ya da bu parayı sadece çocuğumun eğitimi için mi kullanmam gerekir diyor. Devlet vatandaşına yardım edebilir. E yardım etmesi için belli bir takım düzenekler veyahut belli bir sistem oluşturabilir. E, yeter ki sizin bir yalan beyanınız olmasın. Yani orada liyakat aranıyorsa, o liyakatın sizde var olduğunu eğer ispat ediyorsanız, size verilen bu miktarı kullanmanızda bir sıkıntı olmayacaktır. ve evet. e, Burada bir tahtet yani bunu illa şurada kullanacağım veya burada kullanacağım değil. Eğer onun şahsına veriyorsa. Ama bazen şöyle bir şey olabiliyor. Veriyor ama borç olarak veriyor. Belli bir zaman sonra geri almayı işaret koşuyor. Bu durumda e, verdiği miktarın aynısını mı alacak diyebiliriz? Verdiği miktardan fazla mı alacak? Öyle ki bu fazlalığın oranı çok az evet. dahi olsa bu e, ciddi anlamda sıkıntı teşkil edecektir. Bu konuya dikkat etmek gerekir. Evet. Ama öyle bir şey değil. Meccan'ın hibe yoluyla veriyor ve ben halimi olduğu gibi arz ettiğim halde bu bana veriliyorsa kişinin mülkü olur ki dilediği gibi onu kullanabilir. Evet hocam. Yeter ki yalan beyan olmasın. Evet. Hocam son sorumuz. Ben 2010 yılından beri bireysel emeklilik sistemine üyeyim. Ancak çevremden bireysel emekliliğin caiz olmadığına dair duyumlar alıyorum. Bu doğru mudur? Eğer doğruysa bundan sonra nasıl davranmalıyım? Ve bu zamana kadar yatırdığım aidatların hükmü nedir diye hocam izleyeceğiz Daha önceki programlarımızda bu BES sistemi dediğimiz bireysel evet. emeklilik sistemini detaylı bir şekilde incelemiştik. Evet. E, tabii bu konuda detaylı malumat isteyen kardeşlerimizin, E, muhtemelen e, bu televizyonun sitesinde veya farklı yayın organlarında e, bu videoları ulaşmaları mümkündür. Oradan dinlemelerini tavsiye ederiz. E, evet, biz bireysel emeklilik sisteminin caiz olmadığını söylüyoruz. Velev ki bu faizli bank olsun, ve ki bu e, faizsiz diye tabir edilen finans kurumlarının sistemi olsun. E, sebep olarak da çünkü BES sisteminde sizin vermiş olduğunuz paranın çalıştırıldığı fonlar vardır. Bu fonların bir kısmına fetva verilmemektedir. Caiz görülmemektedir. Ve bunu ayırt etme imkanı da pek yoktur. Bir de akit tarzında, yani ikili ilişkide yapılan akitin de ciddi anlamda problemi vardır. Yani bu bir mudarebe ortaklığı mıdır? Para verip paranızı çalıştırıp kar payı verme şeklinde midir? Yoksa ücretli vekalet dedikleri parayı veriyorum, paramı çalıştırması üzerine ona ücret veriyorum. Ki bazı finans kurumlarının, e, fıkıh kurullarının yorumları bu şekildedir ki biz bununla alakalı birçok e, finans kurumunun e, fıkıh kurullarıyla da konuşmuştuk, görüşmüştük. Evet. E, onların bu konudaki fikirlerine de vakıfız. Ama öyle olduğu halde bile bunun caiz olmadığını e, ismala, e, yani fıkıh heyeti olarak dillendirmekteyiz, söylemekteyiz. Bu kardeşimize tavsiyemiz e, derhal bu sistemden vazgeçsin. E, içerideki bütün parasını, ana parasını ve üzerine verilen kar payını, devlet katkısı da varsa ki bildiğim kadarıyla belli bir zamana kadar durması durumunda e, o veriliyor. Evet. E, hepsini alsın, ana parasını kenara ayırsın. E, diğeri kalan o fazlalık olan miktarı eğer ihtiyaç sahibi ise kullansın. Ama ihtiyaç sahibi değilse ihtiyaç sahibi birilerine vermesini tavsiye ederiz. Rabbim kolaylık versin. Allah razı olsun hocam. Bizler de teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı. Evet kıymetli izleyenler bir programımızın daha sonuna geldik. Haftaya aynı saatte yine İlmai programında buluşmak üzere Allah'a emanet olun efendim.